Allah gökleri ve yeri ikisi arasındakileri altı gün içinde altı evrede yaratan sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?